28. Nema Zübab Risalesi Sadakatta namdar, saffet-i muntaz, Süleyman güçlü ile bir muhavere-i latife münasibetiyle büyük bir ayetin küçük bir nüktesidir şöyle ki Güz mevsiminde sineklerin terhisas zamanına yakın bir vakitte hodgan insanlar cüz'i tacizleri için sinekleri itlaf etmek üzere hapishanedeki odamızda bir ilaç istimal ettiler. Benim fazla dikkatime dokunmuştu. Odamda çamaşır ipi vardı. Bil ahare o insanların inadına sinekler daha ziyade çoğaldılar. Akşam vaktinde o küçük kuşlar o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için rüzgüye dedim. Bu küçücük kuşlara ilişme başka yere ser. O da kemal-i dedi ki bu ip bize lazımdır. Sinekler başka yerde kendilerine gelmiyorsun. Her neyse... Bu latife münasebetiyle seher vaktinde sinek ve karınca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açıldı. Ona dedim ki, böyle müshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet bir kitap kıymeti nispetinde müshaları teksil edilir. Demek sinek cinsi de, ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki Fatır Hak'ın o küçücük kaderi mektupları, ve kudret kelimelerinin usallarını çok teksir etmiş. Evet Kur'an-ı Hakîm'in ya eyyuhen nâsu budden meselün tescî'ûle innellezîne ted'ûne min dûnillâhi lâ yakhluku zibâbe ve lev echtemûle vel yestebihuz zibâbu ey insanlar size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taktıklarınızın hepsi bir araya gelse bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa onu da geri alamazlar. İsteyen de aciz, istemeyen de. Yani Cenab-ı Hak başka bütün esma ve uluhiyetleri ehl-i tarafından dava edilen aliheler-i iştima etse bir sineği halk edemezler. Yani sineğin hılkatı öyle bir mucize-i Rabbaniyedir. Ve bir ayet-i tekviğini yedir ki, bütün esbat toplansa onun mislini yapamazlar. O ayet-i Rabbaniye'ye muarazı edemezler, taklidini yapamazlar. Mealindeki ayetine ehemmiyetli bir mevzu teşkil eden ve Nemrud'u mağlup eden ve Hz. Musa aleyhisselam onların tacizlerine karşı müştekiyane Ya Rab, bu muaciz mahlukları ne bu kadar çoğaltmışsın deyince ilhamen cevap gelmiş ki, Sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki Ya Rab bu koca kafalı beşer seni yalnız bir lisan ile zikrediyor. Bazı da gaflet ediyor. Eğer yalnız kafasından bizleri halk etseydin, binler lisan ile sana zikredecek bizim gibi mahluklar olurlardı. Diye Hz. Mursa'nın aleyhisselam şekvasına bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hılkatini müdafaa eden sineğin Hem gayet nezafet ver, her vakit abdest alır gibi yüzünü, gözünü, kanatlarını temizleyen bu taife elbette mühim bir vazifesi vardır. Hikmet-i Beşeriye'nin nazarı kasırdır. Daha o vaziyeti ihata edememiş. Evet Cenab-ı Hak nasıl ki deniz yüzünü temizlemek ve her günde milyarlarla fiyat bulunan hayvanat-ı bahriye cenazelerini toplamak ve deniz yüzünü cenazelerle âlûde müstekrah manzaradan kurtarmak için sıhhiye memurların evinden gayet muntazam Akilullah'ın bir kısım hayvanatı halk etmiş. Eğer o bahriye sıhhiye memurları gayet muntazam vazifelerini ifa etmeseydiler deniz yüzü ayna gibi parlamayacaktı. Belki hazin ve elin bir bulanıklık gösterecekti. Fahşiye evet bir balık, binler yumurta, binler yavru ve bazen bir milyon yumurtadan ibaret olan havyardan çıkan tebellüdat-ı semekiyeye nispeten ve fiyatları bulunacak, ta ki muvazene-i bahriye muhafaza edilebilsin. Rahimiyet-i ilahiyenin lâtıf cilvelerindendir ki, valide balıkların yavrularıyla nüspetsiz bir tefavut-ü cismide bulunduklarından, yavrulara valideleri kumandanlık edemiyorlar, sokuldukları yere giremedikleri için hakim ve rahim yavrular için onlara küçük bir kumandan çıkarıp validelik vazifesini o küçük kumandancıklara gördürür. Hem her günde milyarlarla yabani hayvanlar ve kuşların cenazelerini toplamakla ruh zemini o teaffunattan temizlemek ve hayatları o elin hasim manzaralardan kurtarmak için nezafet ve sıhhiye memurları hükmünde olan kartallar misilli, kerametkarane gizli ve uzak 5-6 saat mesafeden bir Selkirabbali ile o cenazenin yerini hisseden, giden ve kaldıran Akılullah'ın kuşları ve vahşi hayvanları halk etmiş. Eğer bu belliye sufiyeleri gayet mükemmel, intizamperver ve vazifedar olmasa idiler, zemin yüzü ağlanacak bir şekil alacaktı. Evet, Akılullah'ın hayvanların falan rızıkları vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri Onlara haramdır. Eğer yeseler ceza görürler. Hatta yaktaşul cema'u minel karna evkemakal. Yani boyunuzsuz olan hayvanın kısası kıyamette boyunuzsuzdan alınır diye ifadeyi hadisiye gösteriyor ki. Gerçi cesetleri fena bulur. Fakat erbahları baki kalan hayvanat maadeninde dahi onlara minasip bir tarzda dar ve kade mücazat ve mükafatları vardır. Ona binaen canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır denilebilir. Hem küçücük hayvanların cenazelerini ve nimetin küçücük parçalarını ve tanelerini toplamak vazifesiyle karıncaları, nezafet memurları olarak hem nimet ilahiyenin küçücük parçalarını teleften ve çiğnemekten ve hakaretten ve abesiyetten siyanet etmekle ve küçücük hayvanatın cenazelerini toplamakla sahiye memurları gibi tavzif olunmuşlar. Aynen onlardan daha mühim sinekleri dahi insanın gözüne görünmeyen hastalıkların mikroplarını ve madde-i temizlemekle sinekler muazzaftırlar. Değil mikropların nakileleri bilakis muzur mikropları mas yani emmek ve yemekle o mikropları imha o maddeyi i semmiyeyi istihaleye uğratırlar. Çok sari hastalıkların önüne alırlar. Hem sıhhiye neferleri hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete maskar bulunduklarına delil ise onların gayet kesretidir. Çünkü kıymetdar, menfaattar şeyler teksir edilir. Haşiye, bir sineğin kanadı ve vücudu ne kadar harika bir sanat-ı Rabbaniye olduğunu, lakıfane bir işaret olarak meşhur Yunus Emre'nin bu fıkrası ne güzel bildirir. Bir sineğin kanadını kırk taneye yüklettim. Kırkı da çekemedi, kaldı şöyle yazılı. Ey hodgam insan, sineklerin binler hikmeti hayat iyisinden başka sana ait bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak. Çünkü gurbette kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder. Ve latif fasiyeti ve adres alması gibi yüzünü, gözünü temizlemesiyle, ...sana abdest ve namaz, hareket ve nezafet gibi... ...vazife-i insaniyete eder... ...ve ders veren sineği görüyorsun. Hem sineğin bir sınıfı olan arılar... ...nimetlerin en tatlısı, en latifi olan balı... ...sana yedirdikleri gibi... ...Kur'an-ı Mucizül Beyanda... ...Vahiy Rabbaniye mushariyetle... ...serfiraz olduğundan... ...onları sevmek lazım gelirken... ...sinek düşmanlığı... ...belki insana daima muavenete... ...dostane koşan... ve her belasını çeken o hayvanata düşmanlığı gadirdir, haksızlıktır. Muzurların yalnız zararlarını def için mücadele olabilir. Mesela koyunları kurtların tecavüzünden korumak için onlara mukabele edilir. Acaba hararet zamanından, vücudun idaresinden fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık ve bazı mevad-ı hamil evride de cereyan eden mülevves kanamı musallak, belki memur olan sivrisinek, tepireler, Fıtri haccamlar olmasınlar mı? Muhtemel. Sübhane men tahayyere fîsun ehil ukûl. Nefsimle mücadele ettiğim bir zamanda nefsim kendinde gördüğü nimet-i ilahiyeyi kendi malı tevehüm ederek gurura, iftihara, temeddühe başladı. Ben ona dedim ki bu mülk senin değil emanettir. O vakit nefis gurur ve iftiharı bıraktı. Fakat tembelliğe başladı. Benim malım olmayana ne bakayım? ''Zayi olsun bana ne?'' dedi. Birden gördüm, bir sinek elime kondu. Emanetullah olan gözünü, yüzünü, kanatlarını güzelce temizlemeye başladı. Bir neferin miri silahını, elbisesini güzelce temizlediği gibi sinek de temizliyordu. Nefsime dedim bak, baktı, tam ders aldı. Sinek ise mağrur ve tembel nefsime hoca ve muallim oldu. Sinek pisliği tut zararı yok bir maddedir ki, Bazen tatlı bir soruptur. Fakat sinek yediği binler muhtelif muzır maddelerin ve mikropların ve semlerin menşei olmakla. Sinekler küçücük istihale ve tasfiye makinaları hükmüne geçmeleri Hikmet-i Rabbaniye'den uzak değildir. Belki şe'nin bendir. Evet aradan başka sineklerin bazı taifeleri var ki muhtelif ve müteaffin maddeleri yerler. Mütemadiyen pislik yerine katre katre şurup damlatırlar. Haşiye, evet, sineğin küçüklük bir taifesini baharın ahirinde, badem ve zerdali ağaçların dallarında, siyah bir kütle halinde halk olunup, dala yapışık olup kalırlar. Mütemadiyen pislik yerine damlacıklar onlardan akıyor. O katreler bal gibi, sair sinekler etrafına toplanırlar, emerler. Diğer bir başka taifesi de nebatatın çiçeklerinin ve incir gibi bir kısım ağaçların telkihinde istihdam olunuyorlar. Sinek taifelerinden yıldızlı, mumlu, ışıklı olan yıldız böceğin şayani temaşa olduğu gibi, sinek taifelerinden yıldızlı, altın gibi parlak kısmı da şayani dikkat ver. Mızraklı sinekle eşkıyaları hükmünde olan yabani arıları da unutmamalıyız. Eğer... Halik Rahman onların dizginini çekmeseydi, bu mızraklı taifeler, pireler gibi insanlara hücum etseydiler, memurdu öldürdükleri gibi nevi insanı da tırpalayacak mıydılar? Ve in yesnubuhumuz zibadu şey'en la yestan ayetinin mana işaresini tefsir ederlerdi. İşte bunlar gibi yüz namdar, hasiyetli taifeleri bulunan sinek cinsinin büyük bir ehemmiyeti vardır ki meskur azim ayet onu mevzu yapmış demiş o semli müteaffin maddeleri ağaçların yapraklarına yağan kudret helvası gibi tatlı şifalı bir şuruba tebdil ederek bir istihale makinesi olduklarını ispat ederler bu küçücük fertlerin ne kadar büyük bir milleti bir taifesi olduğunu bize gösterirler küçüklüğümüze bakma taifemizin azametine bak ''Subhanallah de'' diye lisan-ı hal ile söylerler. Bismillahirrahmanirrahim. ''İnnemâ emruhû idâ erâde şey'en en yekûle lehû kûn feyakûn'' Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece on demektir, o da onu verir. Ayet-i Kerime'nin işaretiyle emir ile icat oluyor ve kudret hazineleri kafrınundadır. Bu sırr-ı dakikin vücuh-ü kesiresinden birkaç beşi risaleler zikredilmiştir. Burada huruf-u Kur'an'ın hususen surelerin başlarındaki mukattaat-ı hurufun hansiyetlerine ve fezailerine ve tesirat-ı maddiyelerine dair virud eden hadisleri şu asrın nazar maddisine takrib etmek için maddi bir misal üzerinde o sırrın tekimine çalışacağız. Şöyle ki... Zat-ı Zülcelal olan sahibi arş-ı azamın manevi bir merkez-i alem ve kalp ve küble-i kainat hükmünde olan küre-i arz-ı ki mahlukatın tedbirine medar dört arş-ı ilahisi var. Biri hırs ve hayat arşıdır ki topraktır, ismi hafizin ve muhiyyenin mastarıdır. İkinci arş fazl ve rahmet arşıdır ki su unsurudur. Üçüncüsü ilim ve hikmet arşıdır ki unsur nurdur. Dördüncüsü, emir ve iradenin ağşıdır ki unsuru havadır. Basit topraktan hassiz hazat hayvaniye ve insaniye medar olan maadin ve hassiz muhtelif nebatatın basit bir unsurdan kemal intizam ile vahdetten hassiz kesret, basitten nihayetsiz muhtelif enva sade bir sayfada hassiz muntazam nukuş gözümüzde gördüğümüz gibi suyun hususan hayvanat mutfelerinin su gibi basit bir madde iken hassiz mucizat sanatın muhtelif zihayatlarda o su ile tezahürü gösteriyor ki bu iki arş misilli nur ve hava dahi besatetleriyle beraber nakkaş Ezeliğinin ve alim celal'in kalemi ilim ve emir ve iradesine evvelki iki arş gibi acayip bir mucizatının maskarlarıdırlar. Nur unsurunu şimdilik bırakıp Meselemiz münasebetiyle küre-i arza göre emir ve irade arşı olan unsur havanın içinde emir ve iradenin acayibini ve garaibini örten perdenin bir derece keşfine çalışacağız. Şöyle ki, biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat ve kelimatı ekliyoruz, birden sümbülleniyorlar. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir kabbe olup harici havada sümbüllenir. Küçük büyük, hassiz aynı kelimeyi cami bir havayı sümbül veriyor. unsur havaiyeye bakıyoruz ki, o derece emrikün feyekuna muti ve musahhar ve emir verdir ki, güya her bir zervesi bir nefer gibi, muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler, zamansız en uzak zerreden, emrikünden cilveger olan bir iradenin imtisalini, itaatını gösterir. Mesela ahize ve nakile, radyo makineleri vasıtasıyla havanın hangi yerinde olursa olsun bir nutku beşeri bütün küreye arzun her tarafından radyo ahizeleri bulunmak şartıyla zamansız aynı nutuk aynı anda her bir yerde işitilmesi emrikün feyekunun cilvesine ne derece kemal imtisal ile her bir zerre-i havaiyede itaat ettiğini gösterdiği gibi havada sebatsız vücutları bulunan bu rufatın kutsiyet keyfiyetiyle Bu sırrı imtisale göre çok tesirat-ı hariciyeye ve hasiyat-ı maddiyata intilap ve gayb-ı şehadete tahavvuh ettirir bir hasiyet onlarda görünüyor. İşte bunun gibi hassiz emarelerle gösteriyor ki mevcudat-ı havaiye olan hurufun hususen huruf-u kusiyenin ve kuraniyenin hususen evail-i suredeki şifre-i ilahiyenin hurfatı muntazam ve nihayetsiz, hassas ve zamansız emirleri dinler ve yapar gibi göründüğünden elbette zerrat-ı havaiyede kutsiyet noktasında emri künfeyekunun cilvesine ve irade-i ezeliyyenin tecellisine mashar hurufatın maddi hashalarını ve harika ve mervi faziletlerini teslim ettirir. İşte bu sırra binaendir ki Kur'an-ı mucizül beyanda bazen kudret eserini sıfat-ı irade ...ve sıfat-ı kelamdan gelir gibi tabiratı gayet derecede sürat-ı icat ve gayet derecede intiyad-ı eşya ve musahhariyet-i mevcudaktan başka aynı emir kudret gibi hükmediyor demektir. Yani emri tekvinden gelen hurufat maddi kuvvet hükmünde vücud-ı eşyada hükmeder ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder... Evet emir ve iradenin bu gayet hafi ve vücudu maddileri gayet gizli ve havayı adeta nim manevi nim maddi nevkindeki mevcudatta emir tekbini aynı kudret gibi asarı görünüyor. Belki aynı kudret olur. Adeta maneviyet ile maddiyatın maveyninde berzahi olan mevcudata nazara dikkati celbetmek için Kur'an-ı Mucizül Veyan'ın اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْاً اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Ferman ediyor. İşte eva'il suredeki Hâmim, Tâsin, Elif, Lâm, Min gibi Huruf-u Kutsu'yye-i Şifre-i İlahiye Hava zerratı içinde Zamansız münasebatı Dakika-i Hafiye tellerini İhtizaza getirecek birer düğüm Ve birer düğme harfi olduklarını Ve ferşten karşı Manevi telsiz telefon muhaberatı kutsiyeyi ifa etmeleri, o şifreyi kutsiye-i ilahiyenin şehrindendir ve vazifesidir ve gayet makuldür. Evet havanın her bir zerresi ve bütün zerratı, telsiz, telefon, telgraflar gibi aktar-ı alemde münteşir o zerreler, emirleri imtisal ettiklerini ve elektrik ve seyyalat-ı latifeye ahize ve nakilenik vazifesi gibi sair ve zaifi havaiyeden başka bir vazifesini bir has-ı kat'iyle belki müşahede ile ben kendim baden çiçeklerinde gördüm. Ağaçların ruhi zeminde muntazam bir ordu hükmünde havai nesiminin dokunmasıyla bir anda aynı emri o ahizeler hükmündeki zerrelerden aldığı vaziyet-i meşgudesi bana iki kere iki dört eder derecesinde kat'i bir kanaat vermiş. Demek havanın ruhi zeminde çevik ve çalak bir hizmetkar olması ve ruh-i zemindeki Rahman-ı Rahim'in misafirlerine hizmet ettiği gibi, o Rahman'ın emirlerine tebliğ etmek için bütün zerratı telsiz telefonun ahizeleri gibi, emirbel nefer hükmünde evamir-i yine batata ve hayvanata tebliğ eder, nefeslere yelkaze, nüfusa nefes, yani âb hayat olan kan-ı ve nâr-ı hayati olan hararet-i ghariziyeyi işal vazifesini yaptıktan sonra çıkıp ağızda hurufatın teşekkülüne medar olduğu gibi pek çok muntazam vazifeleri emri künfeyekun ile icra eder. İşte havanın bu hâsiyetine binaendir ki mevcudat-ı havaiye olan hurufat kutsiyet kesbettikçe yani ahizelik vaziyetini aldıkça yani Kur'an hurufatı olduğundan ahizelik vaziyetini aldığı ...ve düğmeler hükmüne geçtiği... ...ve surelerin başlarındaki hurufat daha ziyade... ...o münasebat-ı hafiyyenin uçlarının... ...merkezi üpteleri, düğümleri, rahatsız düğmeleri hükmünde olduğundan... ...vücud-ı havaileri bu hasiyete malik olduğu gibi... ...vücud-ı zihnileri dahi hatta vücud-ı de... ...bu hasiyetten hastaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okumasıyla ve yazmasıyla... maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar حاصل olabilir Said Nussi Bismillahirrahmanirrahim Kul lev kana al-bahr midadan kelimat rabbi lenkidahu al-bahr qabla an tantada kelimat rabbi wa law ji'na bimithlihi metada deki Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa hatta bir o kadarını daha getirip ilave etsek Rabbinin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi. Şu ayet azime, çok büyük ve çok ali ve çok geniş bir denizdir. Onun cevherlerini beyan etmek için koca bir cilt kitap yazmak lazım gelir. Onun o kıymetdar cevahirini başka zamana talikan, şimdilik yalnız birkaç gün evvel, takattur-u noktasında benim için ehemmiyetli bir zaman olan namaz tesbihatında, uzaktan uzağa fikrin nazarına ilişen bir nüklenin şuahı göründü. O zaman da kaydedemedik. Gittikçe tebaut ediyordu. Bütün bütün kaybolmadan evvel o nüklenin bir cilvesine avlamak için etrafında dairevari birkaç kelime söyleyeceğiz. Birinci kelime, kelam-ı ezeli ilim, kudret gibi bir sıfat-ı olduğu cihetle gayri mütenahidir. Nihayetsiz olan bir şeye denizler mürekkep olsa elbette bitiremez. İkinci kelime bir zatın vücudunu ihsas eden en zahir, en kuvvetli eser tekellümüdür. Bir zatın kelamını işitmek, bin gelin kadar vücudunu belki şuur derecesinde ispat ettiği noktayı nazarda bu ayet-i kerime mana işaresiyle diyor ki, Rabbi Celal'in vücudunu gösteren kelam ilahinin adedini denizler mürekkep olsa, Ağaçlar kalem olsa yazsalar bitiremezler. Yani bir zatın böyle bir kelamı vücuduna şunut derecesinde delalet ettiğine beden zatı ahad-ı kelamın mütekellime delaleti ve ihsası gibi hat ve hesaba gelmeyen hadsizdir ki umun denizlerin suyu mürekkep olsa yazmasını kifayet etmez demektir. Üçüncü kelime. Kur'an-ı mucizül beyan, hakaif-i imaniyeyi umum tabakat-ı beşere ders verdiği için, tespit ve tahkik ve ikna etmek hikmetiyle bir hakikati zahiren tekrar ettiği için, ehli ilim ve ehli kitap bulunan o zaman ulema-i yahud, Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmiliğine ve kıllet-i ilmine gayet haksız bir taarruz ettiklerine manen bir cevaptır şöyle ki, Ayet-i Kerime der, tahkik ve ikna gibi pek çok hikmetler için ayrı ayrı faydalar mutlih nazarında çok müteaddik neticeleri bulunan bir hakikati umumun, bir has-ı alamın kalbinde yerleştirmek için erkan-ı imaniye gibi her bir meselesi din mesail kıymetinde ve binler hakaika tazammun eden meseleleri ayrı ayrı mucizane tarzlarda tekrarını fısrı kelami ve kusur zihni ve sermayenin noksaniyetinden değildir. Belki hafsiz, nihayetsiz hazine-i ezeliyyeyi, kelam-ı ilahiyden alınan ve alem-i gayb hesabına, alem-i şehadete müteveccih olup, cin, iz, ruh, melekle konuşan ve her ferdin kulağında kanin endaz olan Kur'an'ın menbaı bulunan, kelam-ı ezeliyenin kelimatını saymak için denizler mürekkep olsa, zi şiurlar katip, ''Nebatatlar kalem, belki zerratlar kalem ucu olsalar yine bitiremezler. Çünkü bunlar mütenahi, o ise nihayetsizdir.'' Dördüncü kelime, malumdur ki, ''Umulmadık bir şeyden kelamın suduru, kelamı ehemmiyetleştirir, kendini dinlettiriyor. Husultan cevri sema ve bulutlar gibi büyük cirimlerde kirimlerde, tekellümvari sadalar dahi, ehemmiyetle herkese kendini dinlettiriyor.'' hususen daha cesametinde bir fonografun namatı daha fazla kulağın nazar dikkatini celbeder. eder, hususen semavat tabakalarını plaklar ittikaz edip küre arzın kafasına işittirmek için sudur eden sadayı semavi Kur'aniyi, radyo kuvvetiyle zerrat-ı havaiye, o hurufatı ahize ve nakire oldukları gibi elbette bu küsri hurufat-ı Kur'aniyeye birer ayine, birer lisan, birer ibre ucu, birer kulak hükmüne geçtiğine remzen, kuran Hakim'in hurufatının ne derece ehemmiyetli, kıymetli, hasiyetli, hayatta olduğuna işareten, ayet mana işaresiyle diyor ki, Kelamullah olan Kur'an, o kadar hayatlar ve kıymettardır ki, onu dinleyen, işiten kulakların adedi ve o kulaklara giren o kelimelerin sayısını, bütün denizler mürekkep ve melaike katip ve zerreler noktalar... ''Ve nebatlar ve kıllar, kalemler olsa bitiremezler.'' ''Evet bitiremezler.'' ''Çünkü Cenab-ı Hak beşerin zayıf, ruhsuz kelamının adedini havada milyonlar kadar teksir etse, elbette arz ve semavatın, bin ı bi misalinin semavata bakan ve arz ve semavatta umum zişurlara hitap eden kelamının her bir kelimesi, zerrat-ı havaiye adedince kelimeler olur.'' Beşinci kelime iki harftir. Birinci harf, nasıl ki sıfat-ı kelamın kelimeleri var, öyle de. Kudretin de mücessem kelimeleri var, İlmin de hikmetli, kaderi kelimeleri var ki, bütün mevcudattır. Hususen zihayatlar, hususen küçük mahluklar, her biri birer kelime-i Rabbaniyedir ki, mütekellim ezeliyye, kelamdan daha kuvvetli bir surette işaret eder ve onların adedini denizler mürekkep olsa bitiremezler. demek olduğu manasına dahi şu ayet-i kerime remzen bakıyor. İkinci harf bütün melaikelere ve insanlara hatta hayvanlara gelen umum ilhamlar bir nevi kelam-ı ilahidir. Bu kelamın kelimatı elbette gayrimütenahidir. Saltanat-ı mutlakanın, nihayetsiz cünudunun mütemadiyen aldıkları ilham ve o emri ilahiyenin kelimatı ne derece çok ve nihayetsiz olduğunu ...ayet bize haber veriyor demektir... ...ve'l-ilmu indallâh... ...lâ yâlemun gâyve illallâh... ...bismillahirrahmanirrahim... ...ve'en zellel hadîle fîhî be'esun şedîdûn... ...ve menâti ulinnâz... ...biz demiri de indirdik ki... ...onda hem kuvvet ve şiddet... ...hem de insanlar için... ...faydalar vardır... ...ayetine dair... ...gayet ehemmiyet kesbetmiş... ...mühim ve mütefennim bir adam... Bu sual ile bazı hocalara izam ettiği bir suale muhtesar bir cevaptır. Sual deniliyor ki, demir yerden çıkıyor. Yukarıdan inmiyor ki, enzenna indirdik denilsin. Neden ahrejna çıkardık dememiş. Zahiren muvafık görülmeyen enzenna demiş. El cevap, Beyan, en cevap, Kur'an-ı Beyan enzenna kelimesiyle Demirdeki azin ve çok ehemmiyetli nimet cihetini ihtar etmek için enzenna demiş. Çünkü yalnız demirin zatını nazara vermiyor ki ifraç desin. Belki demirdeki nimet azimeyi ve nevi beşerin demire ne derece muhtaç olduğunu ihtar içindir. Nimet ciheti ise aşağıdan yukarıya çıkmıyor. Belki rahmet hazinesinden geliyor. Rahmet hazinesi elbette Ali yukarı ve manen yüksek mertebededir. Elbette nimet yukarıdan aşağıyadır ve muhtaç olan beşerin mertebesi aşağıdadır. Elbette inam ihtiyacın ma fevkindedir. Onun için nimetin hazine-i rahmetten beşerin ihtiyacına imdat için gelmesinin hak tadiri en zennadır, ihraç değildir. Hem tedrici ihraçat beşerin eliyle olduğu için ihraç kelimesi ihsan ciyetini mezarı gaflete hissettirmez. Evet demirin maddesi murad olunsa mekanı maddi itibariyle ihraçtır. Fakat demirin sıfatı ve burada manayı maksudu olan nimet ise manevidir. Bu manayı maddi mekana bakmıyor, belki manevi mertebeye bakar. Rahman'ın hassiz mertebe-i bir tecellisi olan hazine-i rahmetten gelen nimet elbette en yüksek makamdan en aşağı mertebeye gönderiliyor Hat tabiri enzelladır. Bu tabirle Mevgi Beşer'i iftar eder ki, demir en büyük bir nimeti ilahiyedir. Evet, Mevgi Beşer'in bütün sanatlarının madeni ve terakkiyatının menbaı ve kuvvetinin medarı demirdir. İşte bu azim nimeti iftar için makam-ı ve inamda kemale haşmetle وَاَنْزَلَّ الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأَسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَافِعُ لِنَّاسِ Ferman ediyor. Nasıl ki Hz. Davud'a en mühim bir mucize olarak ''Ve elennâ lehul hadîd'' demiri de onun için yumuşattık ferman ediyor. Yani büyük bir peygambere büyük bir mucize ve büyük bir nimet olarak demiri yumuşatmasını gösteriyor. ''Saniyen yukarı aşağı nisbidir.'' Küre-i arzın merkezine göre yukarı ve aşağı oluyor. Hatta bize nispeten aşağı olan bir şey Amerika kitasına nazaran yukarı oluyor.'' Demek merkezden sath arz tarafına gelen maddeler, sath arzda olanlara göre vaziyeti değişir. Kur'an-ı muciz Beyan, İrcaz lisanı ile ifade ediyor ki, demirin o kadar çok menafi, o kadar geniş fevaidi vardır ki, insanın hanesi olan küre-arzın mahzeninden çıkarılacak adi bir madde değildir. Ve rastgele hacatta istimal edilmiş fıtri bir maden değildir. Belki Halık bir kainatın tarafından, rahmet hazinesinde ve kainatın büyük tezgahından ihzar edilmiş bir nimet olarak Rabbus semavati vel ard, ünvanı haşmetiyle de küre-i arz sekenesinin hacatına medar olmak için demiri inzal etmiş, indirmiş diye, demirdeki umumi menfaat ifade için güya demirin gökten gelen rahmet, hararet ve ziya gibi öyle şumullü faydaları var ki, kainat tezgahından gönderiliyor, kainat tezgahından gönderiliyor, küre arzın dar anbarından değil, belki kainat sarayındaki büyük hazine rahmetten ihzar edilerek gönderilip, küre arzın anbarında yerleştirilmiş. O anbardan asırların ihtiyacına nispeten parça parça ihraç ediliyor. Kur'an-ı bu küçük ambardaki parça parça çıkarılan demiri yalnız sarf etmek, manasını ifade etmek istemiyor. Belki hazine-i o nimet azimeyi küre arz ile beraber indirdiğini ifade etmek için, yani bu küreyi arz hanesine en lazım şey demirdir ki, Halık-ı Zülcelal güya arzı güneşten ayırıp insanlar için indirdiği zaman demiri de beraber inzal etmiş ve ekser ihtiyacı beşer onunla temin edilmiştir. Kur'an-ı Hakim bu demirle işlerinizi görünüz ve onu çıkarmaya çalışarak istifade ediniz diye mucizane ferman ediyor. Bu ayette hem deft-i ağdaya, hem celb-i menafiye, medar iki nimet beyan ediyor. Nuzul-u Kur'an'dan evvel demirle, ehemmiyetle menafi ve şeriye temin edildiği görülmüş. Fakat istikbalde demirin gayet harika ve muhayyir-i okul bir surette denizde, havada ve karada gezerek, küre-i arzı musahhar edip, mevd-alud bir harita kuvveti gösterdiğini ifade için, fîh-i be'sun onda kuvvet ...ve şiddet vardır kelimesiyle... ...ihbar-ı gaybî ...bir lema i ircaz gösteriyor. Geçmiş müddeten bahsederken... ...Hüdhüd-ü Süleyman'dan bahis açıldı. Israrcı ve sualcı bir kardeşimiz. Sual etmekte çalışkan... ...yazmakta tembellik eden... ...reğfettir. Hüdhüd'ün Cenabı Hakk'ı tavsifte... ...yuhricül hab'e fissemâvâti vel ard... ...göklerde ve yerdeki... ...bütün gizlilikleri meydana çıkaran... diyerek mühim makamda, mühim evsaf ilahiye içinde nisbeten hafif bu basfın zikrine sebep nedir? El cevap, belir bir kelamın bir meziyeti şudur ki, söyleyenin ziyade meşgul olduğu atını meşgalesini ihsas etsin. Hütbüydü Süleymani ise, suyu az olan sahrayı, ceziret-ü Arap'ta gizli su yerlerini terasetle, kerametvari keşfeden bedevi arifleri gibi, hayvan ve tuyurun arifi olarak ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'a künganlık eden ve su buldurup çıkarttıran mübarek ve vazifedar bir kuş olmakla kendi sanatının mikasçığıyla Cenab-ı Hakk'ın semavat ve arzaki mahviyyatı çıkarmakla mağbudiyetini ve mescudiyetini ispat ettiğini kendi sanatçı ile ifade ediyor. Evet hüt hüt pek güzel görmüş. Çünkü toprak altındaki tat ve hesaba gelmeyen tohumların çekirdeklerin, madenlerin mukteza fıtrisi aşağıdan yukarıya çıkmak değildir. Çünkü etsamı sakıyla ihtiyarsız, ruhsuz olduğu için kendi yukarıya çıkamaz. Yukarıdan kendi kendine aşağıya düşebilir. Aşağıdan hususen toprak sıkleti altında gizlenen bir cisim, camik omuzundaki ağır yükü silikip çıkmak katiyen kendi kendine olamaz. Demek bir kudreti harika ile çıkarılıyor. İşte hüt, hüt Berahî-i mağbudiyet ve mescudiyetin en gizlisini ve en mühimmini kendi arifliğiyle bilmiş, bulmuş, Kur'an-ı Hakim onun hakkındaki ifadesine bir ircaz vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجِ يَحْلُقُكُمْ ف۪ي بُطُونِ اِمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ف۪ي ظُلُمَاتِهِنِ فَلَاسِ Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehli hayvan indirdi. Annelerinizin karnında sizi üç karanlık içinde bir yaratılıştan diğerini çevirerek yaratıyor. Ayeti Demiri indirdik. Ayetinde beyan ettiğimiz nüktenin aynını tazammül edip hem onu teyit ediyor hem onunla teeydüt ediyor. Evet Kur'an-ı Mucizül Beyan Sure-i Zümer'de ve halık lakum min el anami semaniye sizin için erkekli dişili sekiz çift ehli hayvan yarattı demeyip ve enzele lakum min el anami semaniye sizin için erkekli dişili sekiz çift ehli hayvan indirdi demesiyle ifade ediyor ki ''Sekiz nevi hayvanatı mübarekeyi size hazinem-i rahmetimden güya cennetten nimet olarak indirilmiş gönderilmiş çünkü o mübarek hayvanlar bütün cihetleriyle bütün beşere nimet olduğundan saçından bedelilere seyyar faneler elbiseler etinden güzel yemekler sütünden güzel leziz faanlar ve derilerinden papuçlar vesaire hatta gübreleri mezruatın erzakı ve insanların mahrukatı hükmünde olup güya o mübarek hayvanlar tecessüm etmiş, aynı nimet ve rahmettirler. Onun içindir ki yağmura rahmet namı verildiği gibi, bu mübarek hayvanlara da enam namı verilmiş. Dünya nasıl ki, rahmet tecessüm etmiş, yağmur olmuş. Öyle de nimet dahi tecessüm etmiş, keçi, koyun, öküz ile manda ve deve şekillerini almış. Çendan, cismani maddeleri yerde halk olunuyor. Fakat nimetiye sıfatı Ve rahmetiyet manası maddesine tamamıyla galebe ettiğinden enzenna indirdik tabiriyle. Doğrudan doğruya bu mübarek hayvanları hazine-i rahmetin birer hediyesi olarak Halit Rahim yüksek mertebe-i rahmetinden ve manevi âli cennetinden yeryüzüne indirmiş. Evet nasıl ki bazen beş paralık bir maddede beş liralık bir senat dercedilir. O zaman o şeyin maddesi nazara alınmıyor. Sanat noktasında kıymet veriliyor. Sineğin küçücük maddesi ve içindeki pek büyük sanat Rabbaniye gibi bazen beş liralık bir maddede beş kuruşluk bir sanat bulunur. O vakit hüküm maddenindir. Aynen onun gibi. Bazen cismani bir maddede o kadar nimet ve rahmet manası bulunur ki yüz defa maddesinden ziyade ehemmiyetli oluyor. Adeta cismani maddesi gizlenir. Hüküm nimeti yekkiyetine bakar. İşte demirin pek azim menafiyi ve çok semereleri onun maddi maddesini gizlediği gibi meskur mübarek hayvanların dahi her cihinde nimet bulunması onların cismani maddelerini dünya nimete kalbettirmiş. Onun içindir ki cismani maddelerin hükmü nazara alınmış. Ve enzenna ve enzele tabir edilmiştir. Evet ve enzenna ve enzele hakikat itibariyle sabık müddeyi ifade ettikleri gibi belagat noktasında da ehemmiyetli bir manayı mucizane ifade ediyorlar. Şöyle ki Demir gayet sert fıtratıyla ve gizliliği ve derinliğiyle beraber her yerde hazır bulunmak ve hamur gibi yumuşatmak hasiyetini ihsan ettiğinden herkes her yerde her işte kolayca elde etmesini ifade etmek için o enzellel hadid tabiriyle güya fıtri ve semavi nimetler gibi demir aletlerini yukarı bir tezgahtan indirip, beşerin ellerine verilmiş gibi kolaylıkla elde ediliyor. Hem hayvanat cinsinden, sivrisinekten tuğut, tayılan, akrep, kurt, aslan'a kadar, insanlara zararlı vaziyetleriyle beraber, hayvanatın mühimlerinden olan kocamanda ve öküz ve deve gibi, büyük mahlukat gayet derece musahhar, muti, hatta zayıf bir çocuğa da yularını verip, ifade etmek manasını ifade için ve enzelen lekum min el en'am thamaniye sizin için 8 hayvan indirdi tabiriyle güya bu mübarek hayvanlar dünya hayvanları değil ki içinde tahavvüş ve zarar bulunsun belki manevi bir cennetin hayvanları gibi menfaatler zararsızdırlar yukarıdan yani rahmet hazilesinden indirilmiştir diye ifade ediyor Muhtemeldir ki bazı müfessirlerin bu hayvanlar hakkında cennetten indirilmiştir dedikleri bu manadan ileri gelmiştir. Zahrında Kur'an-ı Hakim'in bir harfi için bir sayfa yazılsa uzun olmuş denilmemeli çünkü kelamı Allah'tır. Haşiye bazı müfessirler mebdehleri semavattan gelmişler demelerinden muratları şudur ki bu enam denilen hayvanatın bekaları rızık biledir ve rızıkları ottur. Onların rızkı da yağmurdur. Yağmur ki ağ bu hayattır ve rahmettir. Ve rızık da semavattan gelir. Ve fissemâ-i rızkukun ayeti buna işaret eder. Madem o hayvanların devam eden müteceddik vücutları semavattan gelen yağmur içindedir. Semadan indirilmiş manasını ifade eden enzele tabiri yerindedir. Onun için enzele tabiri için iki üç sayfa yazılmakla israf edilmiş olmaz. Bazen Kur'an'ın bir harfi bir hazine-i maneviyenin anahtarı olur. Kardeşlerim, maat teessüf başımıza gelen şapkat fukatını 2-3 gündür kat'i bir kanaatla anladım. Hatta ehli isyan hakkında gelen bir ayetin çok işaratından bir işareti bize bakıyor gibi hissettim. O da şudur. فَلَمَّا نَسُوْ مَا bihi بِهِ Yani onlara ihbar ettiğimiz ders ve nasihatı unuttukları ve amel etmedikleri vakit onları tutup musibet altına aldık. Evet en ahirde sırrı ı dair bir risale bize yazdırıldı. Elhak gayet Ali ve nurani bir düsturu kuvvet idi. Ve on binler kuvvetle ancak mukabele edilir hadiselere, musibetlere karşı... o sırr ihlas ile on adamla mukavemet ettirebilir bir düstur-u idi. Fakat muad teessüf, başta ben, biz o iftar manevi ile amel edemedik. Bu ayetin mana işarisiyle, cifri tarihiyle 1352 eder, aynı tarihiyle tutturulduk. Bir kısmımız şafkat tokadına giriftar olduk. Bir kısmımız hakkında tokat değil, belki tokada maruz olan kardeşlerimize... medar teselli ve kendilerine medar sevap ve istifade olmak için bu musibetin içine alındı. Evet ihtilattan men olunduğum için üç aydan beri yeniden üç gündür ben kardeşlerimin dahili ahvaline de muttali oldum. Hiç hatır ve hayalime gelmez en halis sanettiğim kardeşlerimde sırr-ı ihlasa münafi hareket vuku'a gelmişti. Ondan anladım ki كلما نسو ماضي كروبي أسازناهون آيةٌ من أزكى أزكى بمعنى إشارةٍ بنا إلى أن أهل الدلالة للناظر أن هذه الآية هي عذاب للناس الذين يغفلون عن هذه الآية، ولكنها شرف للناس الذين يفهمونها. ve tezyid-i derecat için للناس الذين يغفلون عن هذه الآية، ولكنها شرف للناس الذين يفهمونها. إن هذه الآية هي عذاب للناس en kutsi bir mücahede-i maneviyeyi kazammın eden ve sırrı veraset-i nübüvvetle velayet-i kübranın feyzine mashar ve sahabenin sırrı meşrebine medar olan Risale-i Nur ile hizmeti kutsiye-i Kur'an'ı yemeze kanaat etmeyip menfaate şimdilik bize pek az ve bu vaziyetimize mühim zararı muhtemel tarikat hevesinin birkaç defa şiddetle ihtarınla önü alınmasıdır. Yoksa Hem vahdetimizi bozacaktı, hem dört elifin pesanuduyla bin yüz on birden dört kıymetine tenzil eden teşeddüt-ü efkar ve bu gayet ağır hadiseye karşı kuvvetimizi hiçe indiren tenafur-ü kuluba uğrayacaktı. Gülistan sahibi Şeyh Sadî Şirazi naklediyor der, ben bir ehli kalbi tekyede seyri sülük ile meşgul iken görmüştüm. Birkaç gün sonra onu talebeler içinde medresede gördüm. Ne için o fezli tekkeyi terk edip bu medreseye geldim dedim. O da dedi ki: "Orada herkes kendi nefsini eğer muvaffak olursa kurtarabilir. Burada ise bu ali himmet şahıslar kendileriyle beraber çoklarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ulu Cenab, ulu himmet bunlardadır. Fazilet ve himmet bunlardadır. Onun için buraya geldim." Şeyh Sa'di bu vakıayı kısaca hulasasını Gülistan'dan yazmıştır. Acaba talebelerin nasara nasara nasaru nasarat gibi sarf ve nahvin küçücük meseleleri tekkelerdeki virtlere racih gelirse Risale-i Nur'un âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahirdeki hakaiki kutsi-i imaniyeyi en kat'i ve vazih bir surette ders verip, en muannit zındıkları ve en mükemmelrit filozofları susturup ders verirken, onu bırakıp yahut sekteye uğratıp ve yahut kanaat etmeyip, tarikat hevesiyle Risale-i Nur'dan izin almayarak kapanmış hangihlara girmek ne derece yanlış olduğunu ve bizim bu şefkat tokadına ne derece istihkak tespettiğimizi gösteriyor Said Nursi. tenbi iki küçük hikaye. Birincisi bundan 15 sene evvel Rusya'nın şimalinde esir olduğum zaman 90 esir zabitlerimizle beraber küçük bir fabrika koğuşunda bulunuyorduk. Sıkıntı ve ruh darlığından çok münakaşalar, gürültüler oluyordu. Umumun bana karşı ziyade hürmetleri olduğundan teskin ediyordum. Sonra sükuneti muhafaza için 4-5 zabit tayin ettim ve dedim Hangi kösele bir gürültü işitseniz hemen yetişiniz. Hangi taraf haksız ise ona yardım ediniz. Hakikaten bu tedbir ile gürültünün önü alındı. Benden soruldu. Ne için haksıza yardım ediniz diyorsun. Cevaben o zaman demiştim ki, Haksız insafsızdır. Bir dirhem menfaatını kırk dirhem istirahat-ı umumiye için bırakmaz. Haklı adam ise insaflı olur. bir dirhem hakkını sükunet umumiyedeki 40 dirhem arkadaşının menfaatine feda eder, bırakır. Gürültü kalkar, sükunet iade edilir. Bu koğuştaki 90 zat istirahat eder. Eğer haklıya muavenet edilse gürültü daha ziyadeleşecek. Bu nevi hayat ictimaiyede menfaat-ı umumiyenin ehmiyeti nazara alınır. İşte en iyi kardeşlerim, bu hayatın bu ihtimamımızda Bu kardeşim bana haksızlık etti diye küstün demeyiniz. Bu pek hatadır. O arkadaşım sana bir dirhem zarar vermiş ise sen küsmekle 40 dirhem bizlere zarar veriyorsun. Belki 40 lira Risale-i Nur'a zarar vermek muhtemeldir. Fakat lillahilhamd pek haklı ve kuvvetli müdafaatımız, arkadaşların mükerrer isticvaba gitmelerinin önünü aldığından fesadın önü alındı. Yoksa birbirinden küsmüş kardeşler Bir sinek kanadı kadar küçük bir çöpün Göze girmesi gibi Veyahut bir kıvılcımın baruta düşmesi gibi Az bir garazla Büyük bir zarar verebilirdi İkinci hikaye Bir vakit ihtiyar bir kadının Sekiz oğlu varmış Her birisine mevcut sekiz ekmekten Birer ekmek verdi kendine kalmadı Sonra her birisi Ekmeğinin yarısını ona verdi Onun ekmeği dört oldu Ötekiler yarıya indi Kardeşlerim Ben de kırkınızın her birinin musibet hissesinin manevi eleminin yarısını kendimde hissediyorum. Kendi şahsıma ait elemi aldırmıyorum. Bir gün fazla mustar bulundum. Acaba hatamın cezası mıdır çekiyorum diye geçmiş halete tepkik ettim. Gördüm ki bu musibeti kaynatmaya ve tahrik etmeye hiçbir cihette müdahalem olmadığını ve bir akiz kaçmak için mümkün tedbirleri istimal ediyordum. Demek bu bir kaza ilahidir. Ve bir iltizam bir seneden beri müşriklerin tarafından aleyhimize ihzar ediliyordu. Kaçınmak kabil değildi. Alâ hal başımıza geçirecek idiler. Cenab-ı Hakk'a yüz bin sükür ki musibeti yüzden bire indirdi. İşte bu hakikata binaen senin yüzünden bu belayı çektik diye minnet etmeyiniz. Belki beni helal ediniz ve bana dua ediniz. hem birbirinizi tenkit etmeyiniz demeyiniz ki sen böyle yapmasaydın böyle olmayacaktı mesela bir kardeşimiz iki üç imza sahibini söylemesiyle müsliklerin pek çok zatları belaya atmak için düşündükleri planı küçültüp çoklarını kurtarmış değil zarar belki büyük menfaat olmuş çok masumların bu beladan kurtulmasına bir vesile oldu sahip mühsit. kardeşlerimden rica ederim ki sıkıntı veya ruh darlığından veya kötüzlükten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şu uğulsuzluktan arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve haysiyetime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarımıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete ve samimiyete feda ederim. Sait Nursi bu parça çok kıymetlidir. ikinci nükteye kadar herkese faydası var. Eskişehir hafishanesinde suy ahlaktan değil belki sıkıntıdan gelen nahoş bazı haller münasebetiyle ahlaka dair bir nükte ile meşhur bir ayetin meşhur kalmış bir nüktesine dairdir. Birinci nükte Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyatın içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derç etmiştir. Mesela, müminler mabeyninde muhabbet, ehli iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirahı kalp derç edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Mesela, Müminler vameydinde husumet ve adavet bir seyyiyedir. O seyyiye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdaniyi alicenat ruhlara hissettirir. Ben kendim belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşi adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum. Şüphe bırakmıyordu ki bu seyyiyeme muaccel bir cezadır çektiriliyor. Mesela... hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasanedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevabı ı ukrevi ihsas eder derecede öyle bir zevk, lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda etmek dereceye gider. Ve Yavrusunu kurtarmak için arşlana saldıran bir tavuk, hayvanat milletinde bu hakikate bir misaldir. Demek merhamet ve hürmette muaccel bir mükafat var. Alihimmet himmet ve âli cenab insanlar onları hisseder ki, kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Hem mesela, hırs ve israfta öyle bir ceza var ki, şekvalı, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki, haset, haset eleni yakar. Hem tevekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki o lezzetli, muaccel sevap fakir ve hacatın belasını ve elemini izane eder. Hem mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır bir yük var ki mağrur adam herkesten hürmet ister ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden daima azap çeker. Evet hürmet verilir, istenilmez. Hem mesela tevazuda Veter ki enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Hem mesela su-i ve su-i bu dünyada muaccel bir ceza var. Men-dakka-dukka kaidesiyle su izan eden su-i maruz olur. Mümin kardeşinin harekatını su-i edenlerin harekatı yakın bir zamanda su-i ile uğrar cezasını çeker. Ve hakeza bütün ahlakı hasene ve sevgiye bu mityasa göre ölçülmeli. Ben rahmet-i ilahiyeden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi, İrcaz-ı Kur'an'ı zevk eden zatlar bu manevi ezrağı hissederler. suy ahlaka müttela olmayacaklar inşallah. Bazı kısımları buraya derc edilen bu risalenin tamamı teksirlem ağlar mecmuasında neşredilmiştir. ikinci nükte. Yirmi ikinci nüklenin ikincisidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halahtu'l-cinne vel-inse illa liyabudum. Ma uriydu minhum min riskin ve ma uriydu em yut'imun. İnnallâhu ve rizzâku dhul kuvveti'l-metin. Cinleri ve insanları amcak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan... Allah'tır. Şu ayet-i kerimenin zahir manası çok tefsirlerin beyanına göre yüksek diyeceğiz Kur'an'ı göstermediğinden çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'an'ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek manalarından üç ve çini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, Cenab-ı Hak Resulüne ait olabilecek bazı halleri Resulünü tekrim ve teşrif noktasında bazen kendine isnat eder İşte burada da Resulüm sizden vazife-i risalet ve tebliğ ubudiyet hizmetine mukabil sizden bir ecir ve ücret ve mükafat, bir it'am istemez manasında ben sizi ibadet için soğuk etmişim, bana rızık vermek ve it'am etmek için değil mi me'alindeki ayet Resulü'nün ve vesselam'a ait it'am ve irzakı murat etmek gerektir. Yoksa gayet bedihi bir malumu ilan kabilinden olur. İrcaz-ı Kur'an'ın belagatına uygun gelmez. İkinci vecih, insan rızka çok müptela olduğu için rızka çalışmak bahanesi ubudiyete mani tevehüm edip kendine bir özür bulmamak için. Ayet-i Kerime diyor ki, siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz. Netice-i hırkatınız ubudiyettir. Rızka çalışmak emri ilahi noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhta ettiğim nefisleriniz ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek adeta bana ait rızık ve itam-ı ihzar etmek için yaratılmamışsınız. Çünkü rezzak benim. Sizin müteallikatınız olan ibademın rızkını ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. Eğer bu mana olmazsa Cenab-ı Hakk'a rızık vermek ...ve it'am etme muhaliyeti... ...bedihi ve malum olduğundan... ...ilamı malum kabiliğinden olur. İlm-i bena hatta... ...bir kaide-i mukarreredir ki... ...bir kelamın manası malum ve bedihi ise... ...o mana murad değil... ...onun bir lazımı... ...bir tabi-i Mesela sen birisine desen... ...sen hafızsın... ...o malumunu ilam kabiliğinden olur. Demek maksut manası budur ki... ...ben senin hafız olduğunu biliyorum... Bildiğini bilmediği için ona bildiriyorum. İşte bu kaideye binaen ayet, Cenab-ı Hakk'a rızık vermeyi ve itiam etmeyi nefyetmekten kinaye olan mana şudur. Bana ait olup ve rızıklarını taahhut ettiğim mahlukatıma rızık yetiştirmek için halk olunmamışsınız. Belki asıl vazifeniz ubudiyettir. Evamirime göre rızka çabalamak da bir nevi ubudiyettir. Üçüncü veci. Sure-i İhlas'ta nasıl ki, O doğulmamıştır ve doğurulmamıştır. Zahir manası malum ve bedihi olduğundan o mananın bir lazımı murattır. Yani valide ve velidi bulunanlar ilah olamazlar manasında. Ve Hz. İsa Aleyhisselam ve Üzeyir Aleyhisselam ve melaike ve lücumların ve gayri hak mabudların uluhiyetlerini nefretmek kastıyla Ezeli ve ebedi manasında Cenab-ı Hakk'ın lem yelid ve lem yuled gayet dediği ve malum hükmettiği gibi aynen onun gibi. Bu misalimizde de rızık ve itam kabiliyeti olan eşya ilah ve mabud olamazlar manasında. Mabudunuz olan reza kız Celal sizden kendine rızık istemez ve siz onu itam için yaratılmamışsınız. Mealindeki rızka muhtaç Ve it'am edilen mevcudat, mabudiyete layık değiller demektir Said Nursi.